Hayırlı akşamlar herkese. Ee, Elhamdülillahirabbil alamin ve salat ve ala Rasulna ve ala alihi ve ee, Kıymetli arkadaşlar bugün Allah izin verirse ee, Nur suresinin son bölümünü okuyacağız 61-64. Ayetler arasını ee, ve böylece e, bir istisna yaparak baştan sona okumaya karar verdiğimiz Nur suresini bugün bitirmiş oluyoruz. Ee, okumayı bitirmiş oluyoruz. Yoksa Allah'ın kitabı, ayetleri, sureleri ve onların e, anlamlarındaki katman katman açılan ri e, bitirmek bizim haddimize değil, işte kıyılarında dolaşıyoruz diyelim. E, ondan sonra e, inşallah Allah nasip ederse haftaya Furkan suresine e, geçeceğiz ve biliyorsunuz e, baştan beri yani Fatiha suresinden sonra buraya gelene kadar biz normal şartlarda her sureden seçtiğimiz bir bölümü okuyor idik. Nur suresinde bir istisna yapmıştık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde bu doğrultuda bir tavsiyesi olduğu için Nur suresinde çalışmamızı bize tavsiye ettiği için o emre ittibaen Efendim onu baştan sona okuduk, okumuş olacağız şimdi bugün. E, haftaya Allah nasip ederse e, Furkan suresinin 61 miydi? Evet 61 olacak. 61. ayetinden itibaren o hani müminlerin... Evet 61-77 arası e, tebarekellebi ceale fissemai burucan ve ceale fihâ ve kameran munira ile başlayan ee, ve müminlerin vasıflarının sayıldığı hem ahlaki hem insanın ilişkilerine dair hem e, Rabbi ile münasebeti, takva gibi içsel özellikleri, ibadetleri vesaire Burada epey bir detaylı mümin ta tanımı var. Onu inşallah okumaya gayret edeceğiz haftaya. Şimdi kaldığımız yerden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 61. ayeti tefsir etmiyor Elmallah diyor. Sadece bir bağlantı kuruyor ve sebebini açıklıyor. Ondan sonra da mealini verip geçiyor. Biz de o bağlantıyı, sebebi okuyalım ve mealini okuyalım. dilimizde döndüğü kadar sonra son bölüme geçeceğiz. Efendim başlıyoruz. لَا تَأَكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin ayeti nazil olduktan sonra kör topal hasta özürlü fakir Müslümanlar sağlam kimseler tiksinirler ve rızaları olmaz diye beraber yemek yemekten sakınır veya bir bakın inceliğe dikkat edin arkadaşlar buradaki inceliğe buradaki zerafete dikkat edin. E, ve e, veya bir kimse bunları kendi evinden başka akraba veya eheb dostlarının birinin evine yemeye götürecek olsa belki hoşlanmazlar diye çekinir olmuşlardı e, Lakul emvalcum Beyneum bir batılı mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin e, ifadesi yani bunu nasıl kendilerine yorumladılar e, işte e, kerhen gidip kimsenin sofrasına oturmamak e, orada işte dış görüntülerindeki belki rahatsızlık verici bir özür sebebiyle efendim e, işte kördür adam yemek yerken üstüne başına döker yemeğin e, neresine elinin gideceği belli olmaz çünkü ortadan yeniyor müşterek yeniyor yemekler efendim e, veya böyle şey işte da, nispeten daha alt tabakadan hani adabı muhaşeret eksikliği olabilir bilmiyorum hani onu ben tahminen söylüyorum bu tip insanlar biz kimseyi rahatsız etmeyelim kimsenin yemeğini efendim zevkini kaçırmayalım yemek sofrasında diye böyle çekinmeye başlamışlar hatta dost bir arkadaşı böyle birini başkasının bir evine giderken yanında götürecek davet edecek olsa katılmak istememişler bir de muharebeye gidenler Öyle malulin ve zuafayı evlerine bırakırlarmış yani bu özürlü olan e, insanları evlerinde bekçi gibi bir nevi adeta çünkü onlar savaşa gidemiyorlar zaten özürlerinden dolayı. Ve anahtarlarını teslim edip içlerindeki yiyeceklerden yemelerine izin verir giderlerdi fakat onlar gaip oldukları için izinleri tığ bir nefs ile olmaz diye korkarlar lüzumundan ziyade sakınırlardı. Yani ev sahibi o anda orada yok. Bana giderken evet işte yiyip içip yatabilirsin evimde hem de evimi muhafaza edersin diye bıraktı ama... Ee, yine de ben ona işte diyelim ki dolabında e, nispeten daha kıymetli bir yiyecek var veyahut da e, sıradan değil de daha sıra dışı bir şey var efendim onları yemekten çekinirlermiş ve lüzumundan fazla sakınırlarmış bir de bazı kimseler kendi evlerinden başkasında yemek yemekten çekinir bazı müminler de ayrı yemekten sakınır ve hemahal yani her durumda misafirle beraber yemek isterdi hatta bir misafir bulunmazsa bütün gün beklenir bekleyen kimseler olurdu bunun e, kimin adeti olduğunu biliyorsunuz yani rivayete göre e, kitap ve sünnetten ben hatırlamıyorum da efendim rivayete göre e, Hazreti İbrahim'in adetiymiş bazıları da böyle mutlaka misafirle birlikte yemek istiyorlar hani misafirle yenilen yemekten sual olmayacağı için muhtemelen efendim böyle bütün gün bekliyorlarmış Bazıları da ayrı ayrı yemekten sakınırlarmış. İşte herkes hep beraber sofraya oturacak. Bu bizim kültürümüzde de biliyorsunuz çok baskındır. Bu kendi evinden başka yerde yemek yememe meselesine birazcık bir iki cümle söyleyelim. Arkadaşlar hani burada anlatılan konunun gelişinden anlıyoruz ki kendi evinden başka evde yemek yememek yani şu anda bahsedilen durum. Yani tam helal yemek efendim hani kendisi kendisinin o yemeği nereden kazandığını biliyor, geldiği yeri biliyor. İşte biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de yemekle ilgili olarak yani yediklerimizle ilgili olarak Allah Teala helal ifadesiyle yetinmemiş, bir de tayyiben kelimesini eklemiştir. Yani yediklerimiz Bakara Suresi'nde de geçer, Maide'de de geçmesi lazım. Helalen <gülüyor> <gülüyor> tayyiba. Hem helal olmalıdır, hem de hoş, nizih yani temiz olmalıdır. Mesela bu tayyib kısmı yani yemek Yemekte koşulan şart efendim acizane kanaatim insan vücuduna yarayışlı yani helal olmakla yetinmeyip efendim vücudumuza yarayışlı sağlıklı beslenmeye orada çok ciddi bir işaret var hani çöp yemekler yememek çöp gıdalar yememek şeklinde. Şimdi işte bu ifadeleri o kadar ciddiye alıyorlar ki yani ben sadece kendi evimdekini biliyorum hani nereden kazandım nasıl yapıldı dolayısıyla oradan başka bir yerde yememeliyim çünkü o zaman bir şey karışıyor yani bilmediğim bir şey yemiş oluyorum diye düşünüyorlardı muhtemelen. Bir de arkadaşlar benim kendi hayatımda bu sınırlı hayatımda tecrübe ettiğim gözlemlediğim bir şey var bazen de. Ee, başka evleri temiz bulmadıkları için bizim bizde çok var O çok demeyeyim de yani hatırı sayılır miktarda var efendim temiz bulmadıkları için işte e, hele, hele hele kalabalıkta yani çünkü kalabalıkta yapılan yemekler işte onların e, servisi sırasında vesaire hani temizliğe ne kadar riayet edildiğinden emin olamıyorlar zannederim böyle bir nevi temiz bulmama sebebiyle yememe var başkasının evinde ben onun acizane kanaatim yani çok bu benim kanaatim katılmayabilirsiniz çok aşağılayıcı bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar yani bir eve gidiyorsunuz, mesela orada bir davet var. Gerçi şimdi bunların hepsini aldı Allah Teala elimizden de. Bir davet var, işte kalabalık bir ortam, mevlid olabilir, bir e, nişan düğün olabilir, işte bir herhangi bir kutlama olabilir, bir cenaze evi olabilir. Size bir şey ikram ediliyor ve hiçbir şey e, almıyorsunuz, yemiyorsunuz. Hani bunun e, burada söylenen hassasiyetle olsa dahi, ee, çok şık olmadığını düşünüyorum bu benim kanaatim arkadaşlar ee, çünkü kendimi onların o ev sahibinin yerine koyuyorum yani yaptığınız hiçbir şeyin o kişi tarafından tadılmaması ee, ikramının yenmemesi hatırlayın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim kendisine Lut'a gönderilen melekler Hazreti İbrahim'e de uğramışlardı Lut'a gitmeden evvel ee, ve o hemen ne yapmıştı? Bir yemek hazırlamıştı onlara ve e, ellerinin yemeğe gitmediğini gördüğünde onlardan korkmuştu yani birisinin yemeğini yememek e, ona bir nevi e, mesafe koymaktır en hafif ifadeyle daha ağır bir ifadeyle düşmanlık ifadesidir yani hatta bilirsiniz işte kan davalarının sona erdirilmesi iki tarafın ortak bir sofrada buluşmasıyla yapılır yani birbirlerinin yemeklerini yerler böylece aralarındaki o kan davasını kaldırmış olurlar yani arkadaşlar başkasının ikramını Mesela hediyesini böyle e, reddetmiyor ama hani hiç yokmuş gibi davranan. Getirdiği bir hediyeyi küçük olabilir, basit olabilir. Size mesela dokunuyor olabilir o getirdiği hediye. Yani şeker hastasına çikolata götürmüş olabilirsiniz. Ama en azından teşekkür etmek efendim. E, fark etmek yani o hediyeyi fark etmek o, o insana teşekkür etmek bunlar e, asgari e, görgü kuralı asgari bir inceliktir arkadaşlar. İşte bütün bu hadiselerden dolayı şu ayet-i kerime nazil oldu diyor ve bizi 61. ayet-i kerimeye uzunca bir ayet-i kerimeye gönderiyor Elmalı Hamdi Hazır ama bundan başka bir tefsir yapmıyor. Ayet-i kerimeyi okuyalım. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim ليse alel a'ma haracun ve la alel a'raci haracun ve la alel meriyabı haracun ve la ala enfusikum en te'ekulü diye devam edecek şimdi. E, mealini aktarayım size Elman'ın ifadesiyle harac arkadaşlar güçlük demek. Güçlük, zorluk demek. A'ma'ya harac yok. Topal'a harac yok. Marazlı'ya harac yok. Marazlı hastaya. Kendilerinize de kendi evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya analarınızın evlerinden veya biraderlerinizin evlerinden veya hemşirelerinizin evlerinden kız kardeş oluyor hemşire veya amcalarınızın evlerinden veya halalarınızın evlerinden veya da burada cümle düşüklüğü olmuş bu evlerini hep tekrarlıyor demeyin ayeti kelime de öyle veya dayılarınızın evlerinden veya teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarına malik olduğunuzdan veya sadıkınızın evinden yemenizde hareç yok. Ee, şimdi niye saydı bu kadar? Ben, ben bir eve gitmişsem bana orada ikram edilmişse zaten yerim yani. Hani ikram edildiğine göre zaten yerim eğer helalse, bir helalse. Ee, niye sayıyor? O evin o ev sahibi evde olmadığı zamanda oradan yemenizde bir size bir problem yok diyor. Asıl mesele o. Yani yoksa ev sahibi oradaysa 40 kat yabancının da evine gitseniz size ikram ettiğinde yersiniz. O mesele o değil. Mesele bir eve gittiniz, ev sahibi evde yok. Diyeceksiniz ki ev sahibi evde yoksa benim orada ne işim var? Ama sayılan evleri düşünün. Mesela bu annenin evi olabilir, babanın evi olabilir, amcanın evi olabilir, kız kardeşinin evi olabilir, dayının, teyzenin, halanın evi olabilir. İşte veya bunların hepsini de anlıyoruz veya anahtarlarına malik olduğunuz evlerde. Yani anahtarı size bırakılmış, size emanet edilmiş, yemeniz, yiyip içebilirsiniz denmiş. O evlerden e, yemenizde, içmenizde. E, hareç yok, zorluk yok bir de tabi burada hani gönlümüzün teline dokunan sadik ifadesidir, arkadaşlarınızın dostlarınızın evlerinden İmam Gazali de bunu e, Rahimeullah e, İhya Middin'de efendim e, Ülfet bahsinde anlatır, ikinci ciltte yanılmıyorsam Ülfet bahsi orada anlatır der ki bir insan arkadaşının evinde ona sormadan mutfağına gidip dolabını açıp işte yemek istediği bir şeyi alıp yiyebiliyorsa mesela yatıya kalmışsınızdır. Veyahut da işte uzun oturuluyordur işte mutfağa gidip bir şey kendinize bir kahve yapabiliyorsanız ya da ne bileyim işte dolabı açıp bir şey alabiliyorsanız o dostluktur. Yani sadik olduğunu gösteren e, odur diyor Gazali arkadaşlar hani bunların üzerinde tek tek düşünelim Bazen yani bazen şöyle başlayayım cümlemi toparlayayım Biz e, zerafeti severiz Yani ben de severim şahsen Adab muhaşereti dikkatli ölçülü olmayı severiz yani hoşumuza gider böyle insanlar ama bunun ölçüsünü kaçırdığımızda arkadaşlar samimiyeti kaybettiğimizi bilelim yani Hani kibar olacağım diye. Ee, hani görgüsüz olmayacağım diye son derece böyle duvarlar ören ondan sonra e, kimseyle yakın bir ilişki kuramayan e, insanlar olmayalım çünkü o e, zamanda hayat çekilmez oluyor bir şey çok hoşuma gidiyor bu kural Osmanlılar çok güzel ifade etmişler diyorlar ki bir şey haddini aştığında zıddına inkılap eder inkılap dönüşme demek Kalp de oradan geliyor. İkide bir döndüğü için, duyguları, de, halleri hep değiştiği için kalptenmiş. Efendim bir şey haddini açtığında zıttına inkılap eder ne demek? Yani gövgülü davranmak istiyorsunuz, kibar davranmak istiyorsunuz ama bunun dozunu o kadar abartıyorsunuz ki o e, karşı tarafa eziyet vermeye başlıyor. Muhatabınıza eziyet vermeye başlıyor yaşadınız mı bu duyguyu bilmiyorum yani o kadar kibar ki karşınızdaki hani ne yapacağınızı bilemiyorsunuz nasıl ikram edeceğim işte nasıl rahat ettireceğim o da işte kibarlığından bir şey söylemiyor siz onu tahmin etmeniz gerekiyor bu çok zor bir şey arkadaşlar. E, samimi olmak, içten olmak tabii ki nezaketle yani samimi olmak demek hani e, kaba saba olmak demek değil, basitleşmek demek değil e, ama hani sadik ifadesinin geçmesi de bize bunu hatırlatıyor yani hiçbir kan bağımız yok, bir akrabalığımız yok, e, bize emanet edilmiş bir ev değil ama çok yakın bir arkadaşımızın evi, o evde olmasa da biz o evden dolabını açıp yiyebiliyorsak veya işte ona sormadan diyelim yatılı kalmışsınızdır veyahut da işte kalabalık bir ortamdadır gidip mutfağa dolabı açıp kendinize bir şey alabilmeniz yakınlık göstergesidir diyor Gazali. Burada da bunda sakınca yok diyor, bunda güçlük yok diyor. Gerek toplu gerek dağınık yemenizde de beyis yoktur. Bakın bu konuda da bizim çok şeyimiz var. Ee, örfümüzde, geleneğimizde hani artık o da kalmadı ama çoğu evde beraber yemek çok teşvik edilir. Ee, bu konuda yapılmış çalışmalar da var arkadaşlar. Ee, ben yani son yıllarda tekrar teyit etmedim ama bu Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu'nun aile üzerine yaptığı çalışmaları okumuştum bir dönem. Ee, orada mesela sağlıklı aile anlatılırken yani sağlıklı ailenin e, alametleri nedir, e, nereden biliriz bir ailenin de ilişkilerin sağlıklı olup olmadığını bunu anlatırken bir yerde de e, günde en az bir öğünün hep beraber yenmesi tavsiye ediliyor buna hani her gün bir öğünü başaramazsanız ama mutlaka haftada bir iki öğünü yani işte cuma akşamı mı olur pazar sabahı mı olur bilemiyorum hatta işte hafta sonları mı olur yani hep birlikte sofrada muhabbet ederek sohbet ederek birbirimizin ihtiyaçlarını konuşarak efendim fikirlerini alarak yememiz aile ilişkilerinin sağlıklı yürümesi açısından önemli fakat ayrı ayrı yemekte de bir sakınca yok hani bizde bereketi kaçar bir sürü şey söylenir biliyorsunuz ama ayet-i kerime bunda bir beyis olmadığını söylüyor evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından mübarek Hoş bir sağlık olmak üzere kendilerinize selam veriniz. Yani boş bir eve de girseniz kendi kendinize selam verip o selamı alınız. Bakın ayet-i kerime var bununla ilgili. Şimdi bu selam bahsi de uzun bir bahis. <gülüyor> Arkadaşlar. Ee, bilhassa hadis kitaplarında hadis şerhlerinde işte selamı kim verecek kim alacak nasıl verilir ne zaman verilir ne zaman verilmez e, ince ince anlatılır her durum için anlatılır e, o detaylara girmeyeyim şimdi yeri değil fakat selamın çok kuvvetli bir sünnet olduğunu e, selam vermenin sünnet almanın farz olduğunu çünkü ayet-i kerime var size bir, bir selam verildiğinde onu dengiyle alın en azından dengiyle veya daha misliyle ona karşılık verin diye. Bu misli işte birisi size selamun aleyküm dediğinde aleyküm selam ve rahmetullah demek. Veyahut da bunu kendi dilinizde de yapabilirsiniz. Yani bu tabi Efendimizin selamıdır, en muteber selamdır. Ama diyelim siz günlük dilde konuşurken girdiğiniz bir yere iyi günler dediniz veya size öyle dendi. Efendim cevap verirken iyi günler, nasılsınız, işte hoş geldiniz diye böyle onu artırmak. Yani selam alan, selam verenin selamını biraz daha artırarak ona mukabelede bulunması tavsiye edilir. Bir tek ben şunu söyleyip geçeyim arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Demek Allah'ın selam ismi sizin üzerinize olsun demektir. Ve selam Cenab Rabbimizin önemli isimlerindendir. Şimdi işte önümüzdeki günlerde Kadir gecesi var. Kadir gecesi Kadir suresinde de sabaha kadar o gece sabaha kadar yeryüzünde olan bütün mahlukata selam vardır diyor Rabbimiz. Selam arkadaşlar çok kapsayıcı bir isim. Bir tek şunu söyleyeyim, selamette olmak demek. Ee, selamette olmak, peki neyden selamette olmak? Her türlü maddi, manevi, dünyevi, uhrevi, kişisel, sosyal, fiziksel, ruhsal, aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar, insanı ilgilendiren bütün yönlerden sizi rahatsız edecek herhangi bir durumdan selamette olmamız demek. Ve Allah Teala boş bir eve girerken bile kendi kendimize selam vermemizi, Burada bu ayet kelimesi de tavsiye ediyor. Ben böyle detaylı bir e, emir gördüğümde Kur'an-ı Kerim'de çok etkilenirim. Yani çok detaya ait bir emir bu. Çok etkilenirim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i bilenler bilir içinizde. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim çok mücmel bir kitaptır. Yani çok özet geçer konuları. E, detaylara inmez. Detaylara indiği konular çok nadirdir Kur'an-ı Kerim'in. E, buradan şunu anlıyorum ben. Eğer bir konuda detaya inmişse bu kadar böyle mücmel bir kitapta yani namazın nasıl kılındığı bile tarif edilmiyor biliyorsunuz. Efendim e, zekatın işte kimlere verileceği söyleniyor ama hangi mallardan hangi oranda verileceği söylenmiyor. Sadece zekat verin deniliyor. Yani çok böyle özet geçer detaylar Efendimiz'e bırakılmıştır. E, bu, buna rağmen böyle bir detayın anılması bu detayın Allah katında çok önemli olduğunu gösterir arkadaşlar diye düşünüyorum yani e, size birisi çok özet bir briefing veriyorsa mesela diyelim ki işte aklıma ilk o örnek geldi nedense bir kraliyet sarayında ağırlanacaksınız işte ne yapacaksınız protokol ile ilgili bilgi veriliyor önce size yani nerede duracağınız belli kimi selamlayacağınız belli işte masadaki yeriniz belli her şey belli size öğretilirken o kurallar eğer bir şey çok detay bir şey işte elinizi masada nereye koyacaksınız uyduruyorum şu anda buna, buna ısrarla üzerinde duruluyorsa demek ki o çok mühim bir mesaj verdiği içindir yani elinizin masada nereye konacağı mühim bir mesaj verdiği içindir bunun gibi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de de bazen böyle detaylar karşımıza çıktığında ya işte bu, bu kadar da mı demeyin demek ki Allah katında orası çok ince bir hususu işaret ediyor bundan sonra arkadaşlar son belime geçiyoruz 62. ayet bize Rabbimiz burada müminleri tarif ediyor diyor ki müminler o kimselerdir ki ya bir dakika bir önceki ayetin son cümlelerini son ifadesini söylemedim. Evet. Feiza <gülüyor> dakhaltum buyutan tesellimu ala enfusikum tahiyeten min indillahi mubarakatan tayyibe. Kadenze işte Allah katından mubarek, tayyib bir selamla selamlayın diyor. Keverlike yubeyyinullahu lekumul ayati la'enkum taaqilun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki Umulur ki siz akıl edersiniz, bunlar üzerinde düşünürsünüz diyor. Bir ayetin son ifadeleri de bize ayet-i kerimenin muhtevasını kendi ahlakımıza nasıl yerleştireceğimiz konusunda bir işaret verir arkadaşlar. Genelde bazı ayetler Esma-i Hüsna ile biter, işte burada olduğu gibi hedef belirten cümlelerle biter, kelimelerle biter. Uzun uzun anlattıktan sonra Allah Teala umulur ki ak akledersiniz, üzerinde düşünürsünüz, akıl aklınızı kullanırsınız diye bitirmiş olması ayet kelimenin yukarıda sayılanların aklımızla aklımızla tefekkür edilmesi üzerinde düşünülmesi gereken hususlar olduğunu. Ve akıllı insanların bu konularda çuvallamayacağını, aklını kullanırsa insanın bu konularda çuvallamayacağını e, çağrıştırıyor bana. Sonra innemel mu'minûnellezîne, mü'minler şu kimselerdir ki diye başlıyor. Âmenû billahi ve rasûlihi. Mü'minler ancak onlardır ki âmenû billahi ve rasûlihi, Allah'a ve rasûline hakikaten iman etmişlerdir. Yukarıda zikri geçenler gibi yalnız iman ettik demekle kalmayıp samimi, kalben, kalpten inanmışlardır. Ve idâ kânû ma'ahu ve yani peygamberin maiyetinde beraberinde demek ki İmam ül müsliminin de aynı hükme tabidir. Şimdi birazdan bir şey söylenecek. Bir husus anlatılacak. Bizim müminleri münafıklardan ayıran bir husus anlatılacak arkadaşlar. O hususu anlatırken bir giriş yaptı Rabbimiz. Müminler şu kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman etmişlerdir. Ve idâ ma'hu onun beraberindekiler. Buradaki hu o yani o ifadesi en yakın merci olan Resulullah'a gider. Yani Resulullah'ın beraberinde oldukları zaman ala emrin câmi'in. E, topluca bir iş üzerindeyken yani toplanmışlar bir konu müzakere ediliyor bir konu konuşuluyor bir toplantı var e, konusu önemli bir iş olan bir toplantı var işte onun beraberindekiler lem yedhebu hatta yestevenuh efendimizden yani peygamberden izin almadıkça o toplantıyı terk etmezler <gülüyor> bırakıp gitmezler diyor. Şimdi burayı buraya kadar anladık. Burada problem yok. Ama burada bir bir şey açıyor Elhamdülillah. Küçük bir parantez açıyor adeta. E, diyor ki peygamber ve idakeru peygamberin maiyetinde virgül ki imamul müsliminin maiyeti de aynı hükme tabidir. Müslümanların liderinin beraberinde olanlar da aynı hükme tabidir. Yani e, herhangi bir konuda arkadaşlar yöneticiniz sizin yöneticiniz bu e, bana sorarsanız sadece e, şey değil siz söyleyin Müslümanların lideri değil o, e, öncelikle o öncelikle o yani siyasi lideriniz veya işte bu ayette geçtiği gibi peygamberiniz veya aşağı doğru inelim bütün yöneticiler yani yöneticiler sizi toplamışlar. Bir iş görüşmesi mesela bir vakıfta çalışıyorsunuz, bir okulda çalışıyorsunuz, efendim ne bileyim herhangi bir kuruluşta çalışıyorsunuz, öğretmensiniz, gazetecisiniz, işte bir ailenin reisi, lideri toplamış çoluğu çocuğu efendim bir mesele konuşuyor, o ciddi bir mesele var, işte herkes çağrılmış konuşuluyor, burada... Ee, samimi müminler samimi müminler, onunla beraber olan o yöneticinin yanında yer alanlar yöneticiden izin almaksızın oradan ayrılmazlar. Şimdi ala emrin camia'in ifadesini de şöyle açmış Elmalı. Cemiyetli bir emir üzerinde bulundukları vakit, cuma, bayram, müşavere, muharebe gibi toplanmayı iktiza eden, müşavere danışmak biliyorsunuz. Efendim, muharebe, savaş savaşla ilgili bir konuda toplanmayı iktiza eden veya menfaat ve mazarratı umumi olan bir iş üzerinde bulundukları zaman yani bir faydası ya da zararı herkesi ilgilendiren bir konu var. Yani aile içinde bir olay olmuş, bu herkesi ilgilendiriyor. Veya iş yerinde bir yeni bir e, konu görüşülüyor, bu herkesi ilgilendiriyor. Ve hepimizi to hepimizi toplamış işte ailenin lideri veya da efendim ailenin büyüğü öyle diyelim veya da iş yerinizdeki amiriniz veya da işte ülkenin yöneticisi toplandığın zaman, lem miyed hatta yeste Ondan izin almadıkça gitmezler müminler. Münafıklar gibi kaçmazlar. Münafıklar ne yapıyorlardı arkadaşlar? O da Tevbe suresinde geçmişti. E Tabii biz okumadık da hani bilenler bilir orada zikrediliyor. Böyle önlerindeki kişinin hizasına geçip böyle kıyıdan kıyıdan gözden uzaklaşıp kaçıyorlar. Yani önce birisinin arkasına gizleniyorlar. Kendilerini unutturuyorlar. Ondan sonra da kenardan e, ayrılıyorlar. E, İnneledi ne, yeste Senden izin isteyenler, fil vaki, senden izin isteyenler yok mu? Ula Ulaikellezine yu'minune billahi ve rasuli, onlar Allah'a ve Rasulüne iman eden kimselerdir. Bilhassa arkadaşlar kamuda veya işte böyle bazı toplantılarda diyelim, bu çok yapılır, yani böyle kıyı kıyı efendim uzaklaşılır, oradan ayrılınır, kaçılınır olmaması gerektiğini söylüyor Rabbimiz. Hele hele orada müzakere edilen bir iş varsa müzakere edilen ve herkesi ilgilendiren sizin vereceğiniz bir e, fikir, sizin vere söyleyeceğiniz bir cümle orada bir beyin fırtınasını başlatabilir. Pek çok insanın hayrına olacak bir kapının açılmasına vesile olabilir. Dolayısıyla oradan bir mazeretiniz olmadan ciddi bir mazeretiniz olmadan ayrılmamanız lazım. Kim ciddi bir mazeretle gelip e, senden diyor efendimize izin isterse onlar işte Allah ve Resulüne iman eden kişilerdir. Fe invest de nukeli ba'di bazı işlediği için senden istizan ettiklerinde istizan izin istemek demek. Fe den limen mutlaka izin ver de demiyor. Fe <gülüyor> den Dilediğin kimseye izin ver. Onlardan dilediğin kimseye izin ver. Hani bazen de hayır seni mutlaka bulunman lazım dediği zaman e, idarecimizin orada bulunmamız gerekiyor bu ayet gelmeye göre arkadaşlar. Hikmet ve maslahatın icabını gözetmek lazımdır. Yani... Belki de birisi orada anahtar bir rol üstlenecektir. İşte uzmanlığı gereği veya tecrübesi gereği mutlaka o toplantıda onun bulunması gerekmektedir. Detaylara girmeyeyim şimdi. Bir de sureyi berâede geçen, tevbe suresinde geçen "Afallahu ank limedin telehum hatta yetebe yeni lekkelerine sadekû kaziyesi de unutulmamalıdır. <gülüyor> orada böyle bir hatırlatma yapmıştı e, Peygamber Efendimize Cenab-ı hak Allah seni affetsin e, onların içinden sözünün eri olanlar ortaya çıkmadan niçin onlara izin verdin diyor yani münafıkların Hani bir nevi ayrışması için, bir nevi açık ve net bir şekilde ortaya çıkması için hiç izin vermeseydin de bırakıp orduya katılmamalarına. Burada Tebuk Savaşı'ndan bahsediliyor. Onları bir görseydik yani, bir belli olsaydı halleri diyor. Ve onlara hem şimdi... Dilediğine izin ver, bu dilediğine ifadesini açmış olduk yani. Neden dilediğine, neden her izin isteyene değil? Çünkü bazen içinde bulunulan durum gereği ne kadar mazereti olursa olsun o toplantıya mutlaka katılması gerekenler olabilir. Veyahut da işte o Tevbe Suresi'ne buradan gönderme yapması boşuna değil. Veyahut da birisinin samimiyetinin denenmesi gerekir. Sadakatinin denenmesi gerekir. Veya konu onunla ilgilidir, onun duyması gerekiyordur orada söylenecek şeyleri. İlla yani önemli başrolde olması gerekmez ama hani o toplantı ya zaten o kişinin bir eksiği, bir yanlışı sebebiyle belki de yapılmaktadır ve orada konuşulanları duyması gerekmektedir belki de. İşte çeşitli maslahatlarla kalması gerekebilir kişilerin bu yüzden de herkese değil sen dilediğine izin ver. وَسْتَغْفِرْ لَهُمُ Bakın burası, burası da çok çarpıcı. Arkadaşlar yani e, izin almış bile olsa bir e, hayırdan mahrumiyet, bir e, Allah'ın hoşuna gitmeyecek şekilde topluluktan bir ayrılma olduğu için bu durum, onlar için Allah'a istiğfar eyle, Zir, yani Allah'tan af dile, e, yani Allah affetsin gidebilirsiniz Allah affetsin de <gülüyor> yani e, düşünebiliyor musunuz hani izin aldığınız zaman bir zaman yani o durumda dahi Allah'ın affına muhtaç olmanızı gerektirecek her durumda muhtaçız ama yine de bir eksiklik olmuş oluyor kişide. Zira istizan yani izin istemek her ne kadar özrü kavi ile sağlam bir özür ile sadaka, sadakata müstenit olsa da hani... Çok sağlam bir özrü var. Yoksa sadık bir insandı bu toplantıya mutlaka katılacaktı. Böyle olsa da dünya işini ahiret işine takdim etmek gibi bir kusur şaibesinden hali kalmaz. Yani işte o ne için izin alıyor? O izin aldığı şey dünyaya ait bir şey. Buradan da anlaşılıyor ki o dünyadaki işini, kendisine sevap kazandıracak böyle Müslümanların umurunu ilgilendiren, Müslümanların işlerini ilgilendiren, maslahatını ilgilendiren bir konudan e, e, izin isteyip o dünya işini görmeye gittiği için Allah'ın affına muhtaç olan bir duruma düşmüş oluyor. Sen istiğfar edersen innalllahi gafurur rahim. Şüphe yok ya Allah gafurdur ve rahimdir. Bu noktada Resulullah'a hitaben, hitaptan Ümmetine hitaba, iltifat ile, buna hitapta iltifat deniyor. Yani muhataba hitap ediyor mesela şu anda 61. ayet, muhataba hitap 62. ayet, muhataba hitap ediyor Peygamber Efendimiz'e. Oradan hemen gayibe dönüyor, müminlere dönüyor 63. ayette. Ey Müslümanlar, zımnen tabii böyle bir ifade yok. La tecalu dua'er rasuli beynekum. Ama yukariki konunun devamı. Peygamberin davetini davetini, çağrısını, duasını arın kendi aranızda. Kedua, ke dua ke ba'da. Bazınızın bazınıza daveti duası gibi kıyas etmeyin. Öyle zannetmeyin yani. Arkadaşlar o kadar üzülüyorum ki e, efendimizin sözüne kulağını tıkamak nasıl bir mahrumiyettir? Efendimizin çağrılarına ey Müslümanlar işte o çağrı devam ediyor arkadaşlar. O çağrılar kitaplarda devam ediyor. Bize yaptığı ikazlar hatırlatmalar, öğütler nasihatler devam ediyor. Yani Efendimiz konuşmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve bunu buna kulağını tıkamak bunu önemsiz görmek, bunu e, reddetmek e, ve o kadar güzel hani bunu o kadar güzel yöntemlerle yapıyorlar ki oturup baştan sona hadis usulü anlatmanız gerekiyor karşınızdaki kişiye bu kaynaklara nasıl güvenilebileceği konusunda ki burada hani bunu bir bakın az kişi değil iki bin küsur kişiyiz şu anda efendim e, ifade edelim bir çağrı olarak yineleyelim ben e, çok ciddi bir şekilde bütün usul konularının böyle koca koca kitaplar şeklinde değil, müstakil küçük eserler şeklinde herkesin anlayabileceği şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, eskiden Usul okumak sadece ilahiyat ilmi tahsil edecek olanlara, onun üstünde belki de daha akademik, daha ilmi çalışmalar yapacak olanlara lazımdı. Çünkü halk o usule bakmazdı. Yani halk kendisine anlatılana bakardı. Fakat şimdi geçen de mesela 15 yaşlarında bir genç arkadaşımızla konuştum. Kendi arkadaşlarıyla işte konuştuğu, tartıştığı konuları bana söylüyor. 15 yaşındaki liseye yeni başlamış çocuklar dahi müftilik yapıyorlar arkadaşlar müftülük yapıyorlar fetva veriyorlar önemli önemsiz gerekli gereksiz diye kararlar veriyorlar din konusunda dolayısıyla şu usul konularına hadisler nasıl toplandı nasıl kitaplara geçirildi bugüne kadar nasıl geldi bütün hadislerle gerçekten Müslümanlar hep amel etti mi yani bir kitapta işte Şöyle bir rivayet var diye o kitabı bıraktılar mı Müslümanlar? Efendim yoksa bütün hadisler gerçekten farz veya haram gibi bir hüküm ifade etti mi? Hatta her ayet ifade etti mi? Yani neden, kriterleri neydi, bunu nasıl sistematize ettiler? Efendim doğruyu yanlıştan ayırt edecek o sağlam kriterleri dünya tarihinde başka hiçbir medeniyette örneği olmayan, Arkadaşlar, cerh ve tadil yöntemlerini nasıl tespit ettiler, onları nasıl uyguladılar titizlikle? Efendim hadis şey hadis usulünden bu gibi konuları, fıkıh usulünden de hakeza gerekli bazı konuları. Yani her emir vücut ifade eder mi mesela, emir siyasıyla bir ayet, bu gerçekten e, farz anlamına gelir mi? Kur'an ve Ali okuyarak bize dininin kendisinden ne istediğine karar verebilir mi, yani fetva verebilir mi, hüküm verebilir mi gibi konuları anlayabilmemiz için Kur'an'ı her okuyan, yani Arapçasını zaten kimse okuyup anlayamıyor yani bu işin mütehassısları hariç efendim onun dışında ama böyle açmış bir meal okuyarak yani Kur'an hakkında din hakkında iman İslam hakkında fikir beyan edecek karar verecek derecede bir şey otorite olabilir mi bir insan sırf meal okudu diye yani ben e, sırf bir tıp kitabı okudum diye hastalıklar hakkında karar verebilir miyim sırf bir hukuk kitabı okudum diye efendim, e, a, e, yargının e, aldığı kararları eleştirebilir miyim veya işte orada yanlışlar bulabilir miyim anlatabildim mi bilmiyorum arkadaşlar e, bütün bunlar işte usul bilgilerinin eksik, eksikliğinden kaynaklanıyor burada da bize bir usul öğretiyor Rabbimiz diyor ki siz diyor peygamber sizi bir şeye çağırdığında bunu sizin birbirinizi davet etmeniz gibi mi zannettiniz diyor yani Fatma Hanım işte arkadaşlarını davet ediyor veya işte bir vakıfın yöneticisi işte o vakıftakileri davet ediyor falan hani öyle mi zannettiniz diyor onun davetine icabet farzdır diyor Elmalı Hamdi Hazır. Duası yani bu dua ke dua iba abikum la dua el rasulü diyor ya arkadaşlar dua iki anlamı var. Bir davet bir de Allah'a yapılan dua. Çünkü o da bir davettir aslında. Ya Yarabbim senden şunu istiyorum bunu istiyorum diye. Duası peygamberin duası indallah hemen müstecab olur. Size soruyorum Efendimiz şu anda ölü mü arkadaşlar? Bizden haberdar mı? Bizim için dua ediyor mu? Bize kırılıyor mu? Bizim yaptıklarımızdan dolayı seviniyor, üzülüyor mu? Tamam hadisleri kabul etmeyin, Kur'an'a bakarak söyleyin bana. Yani Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin bile öl, ölü sayılmadığını Allah katında söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ümmetinin bütün hallerinin kendisine haber verileceğini söylüyor. Onun için e, onun duası hala devam ediyor yani. Kendi yolunda olanlara, kendi çağrısına uyanlara, sünnetine uyanlara duaları devam ediyor. E, onun kalbi kırılıyor ya da üzülüyor. E, bu da devam ediyor. Yani ben şahsen öyle düşünüyorum. Yoksa peygamber bir dönemde yaşamış bitmiş bir postacı gibi Kitabı getirmiş bırakmış ve şimdi sadece biz kitap var. Peygamberin başka bir misyonu yok. Çünkü Kur'an'daki ifadeler, Kur'an'daki peygamberle ilgili ifadeler böyle düşünmemizi engelliyor en başta. Eğer Kur'an'a istediği, istediğimiz işimize gelen tarafını öne çıkarıp işimize gelen tarafını da görmezden gelmeyi bir yol olarak seçmemişsek Dürüst bir şekilde bütün ayetlere dürüst bir şekilde bakabilirsek orada peygambere tabi olmak, peygamberin yolundan gitmek, peygamberin misyonunu anlatan Mustafa Fayda Hoca'nın bir konuşması oldu. Ee, az bir zaman önce yani birkaç hafta önce diyelim. Meligyan'de düzenlediler arkadaşlar siyer dersi e, kapsamında. Orada çok önemli bir şey söyledi Mustafa Fayda Hoca. Ee, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin misyonunu anlatılırken ve Efendimizin misyonu anlatılır, anlatılırken üç özellik zikrediyor Rabbimiz. Yetluyu aleyhim ayatilla Allah'ın ayetlerini okur ve yüzekkiihim ve onları arındırır ve yualli muhumul kitabe walhikme ve onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Kur'an Kerim'de dört, dört yerde san, yanılmıyorsam geçen bir ifade bu. Ee, Allah'ın ayetlerini okumayı anladık. Cebrail'in getirdiği ayetleri müminlere öğretiyor. Peki yüzekihim nasıl oluyor arkadaşlar? Onları arındırmak nasıl oluyor? Yani müminleri nasıl arındırıyor peygamberimiz? Ve bunu sadece hayattayken mi yapıyor? Yani sadece sahabesi için mi geçerliydi bu? Çünkü öyle demiyor ki Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i ciddiye alıyorsanız öyle demiyor. Peygamber şimdi beni nasıl arındıracak? Bunları hep düşünmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sakın onun duasını birbirinizin duası gibi zannetmeyin. Duası indallah hemen müstecab olur. Kabul edilir. Binaenaleyh emirlerine kemali ha hahişle itaat ve imtisal etmeli ve onu gücendirmekten son derece sakınmalıdır. اَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ minkum مِنْكُمْ da, da geçiyor bakın. İçinizden birbirini siper ederek sıyrılmak isteyenleri Allah biliyor. Felyah dalledine yuhalifun an emri. Binaneli onun emrinden hilafına gidenler en yusibehum fitnetun. Peygamberin emirlerinin tersine hareket edenler kendilerine bir fitne isabet etmesinden. Yani dünyada bir bela ve mihnete çarpmaktan ev yahut Dünyada olmazsa ahirette yusibuhum azabun eliyim. Bir azabı eliyim musibete ermekten hazır etsinler, Sakınsınlar. Yani tekrar okuyayım ayet gelmeyi. Onun emrine muhalefet edenler. Feleyahvelillediğine şu kişiler sakınsınlar. Hangi kişiler? Yuhalifuna an emri. Onun emrine muhalefet ederler. Ettiler de değil, ediyorlar, ederler. Gelecek zamanı da içine alan bir ifade. En yusibahum fitnetun. Her kim ki yani onun emrine muhalefet ederse ona bir fitne isabet etmesinden, bir bela, bir mihnet isabet etmesinden sakınsınlar. Ey yusibahum adabun elim yahut da ahirette bir azabı elime ermekten sakınsınlar. Burada terdit, reddetme yani yalnız men-i içindir. Yoksa dünya musibetiyle ahiret azabının cem'inde münafat yoktur. Yani demek istiyor ki ikisinden biri anlamına gelmez bu. Bazen de hem dünyada e, bela ve mihnet hem ahirette acıklı bir azap e, olabilir o kişiler için. Filvaki peygamberin emr-i siretine imtisal eden Müslümanların nasıl yükseldiklerine tarih şahit olduğu gibi Müslümanız deyip de hilafına giden kavimlerin ne fitnelere, ne musibetlere, ne azaplara giriftar olmakta bulundukları göz önündedir. Hemen Cenab-ı Hak cümlemizi hidayetiyle dilşaat buyursun diyor. Allah rahmet eylesin diyoruz biz de Elmanlı Hamdi yazıra. Efendim son ayet kelimeye geldik. Ela... İn lillahi semavati ve'l ard. Semavat ve arzda ne varsa hep Allah'ındır. Kainatın hepsi halken ve milken. Yaratılış olarak ve mülkiyet olarak. Gerek icat, gerek idam. Yani gerek var etme, ortaya çıkarma, gerek yok etme. Gerek bedi, gerek iade ile. Yani hiç örneği yokken eşsiz yaratmak veyahut da ikinci kere var etmek, diriltmek yani. Her ne şekilde olursa olsun tasarrufan onundur. Allah'a alettir. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ Bir defa arkadaşlar peygamberimizi Allah seçmiştir. Allah seçmiştir. Ben kendi iç dünyamı yokluyorum. Arkadaşlar bu, bunu e, uymak zorunda değilsiniz. Kendi fikrimi şimdi söyleyeceğim. Biraz da bir on dakika var. İç dünyamı yokluyorum. Diyorum ki e, Muhammed isminde birisi Arapya'nın adasında Hicaz'da işte o tarihlerde yine aynı ahlak ve aynı karaktere sahip olarak yani çok temiz, çok nezi, çok dürüst çok e, işte neyse yani Efendimizin ahlakı neyse o şekilde Yaşasaydı. Fakat Cenab-ı Hak onu seçmeseydi son peygamber olarak. Ne bileyim bir Çinli'yi, bir Japon'u, bir başka milleti yani başka milletten birini seçseydi. Ben peygamberimizi tanıyacak mıydım arkadaşlar? Yani tabii ki e, şahsı kamillere hususi bir saygım var yani. E, tarihi geçmiş olan böyle şahsiyeti kemale ermiş, güzel örnek olmuş insanlara, o biyografilere büyük bir hayranlık ve saygı duyuyorum. Ama iman etmek, ona teslim olmak, onun yoluna baş koymak yani ancak Allah onu seçtiği içindir. Allah onu seçtiği içindir. Yani peygambere saygı duyarken biz sallallahu aleyhi ve selleme Allah, Allah'ın seçimine saygı duyuyoruz arkadaşlar. Allah, Allah onu seçti bizim için ve az önce saydığım görevleri, misyonu artık ne derseniz deyin Allah tayin etti Rabbimiz tayin etti kendisi söylüyor onlara Allah'ın ayetlerini okuyacaksın onları arındıracaksın arındırmak yani nefis terbiyesi aşama aşama nefis terbiyesi şunu söyleyeyim size arkadaşlar sünnete tabi olmadan nefis terbiyesi yapamazsınız mümkün değil Bilerek veya bilmeyerek tabi olmanız gerekiyor. Sünnet, sünnet bizi bir yerden alıp bir yere yükselten e, bir medeniyet inşa bakın Kur'an bunu tek başına yapamaz sünnet yapıyor demiyorum. Tabi ki Kur'an'ın açıklayıcısıdır sünnet. Detayları anlatır bize. Onun hayata nasıl en güzel şekilde aktarılacağını anlatır. Tabi ki rehber Kur'an'dır. Tabi ki efendim e, Kur'an'a ee, nasıl diyeyim? arz edilir hadisler Kur'an'a arz edilir ama onu da senle ben mi yapacağız senle ben mi yapacağız yani yani şimdi mesela diyelim ki çok kritik bir ameliyat var konsültasyon yapıyorlar hekimler kim giriyor o konsültasyona hasta yakınları giriyor mu yani hangi yöntemle yapacağız bu ameliyatı nasıl yapacağız diye bir e danışma toplantısı yapıyorlar Oraya kim giriyor? Yani e, neyse çok uzattım mübarek Ramazan gününde. E, hepsi Allah'ındır. İşte yaratış olarak, mülkiyet olarak yoktan var etme, istediği zaman yok etme, istediği zaman eşsiz benzersiz yaratma, istediği zaman tekrar diriltme ile bütün tasarruf ona aittir. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ Muhakkak ki o sizin üzerinde bulunduğunuz hali ve yevme yurca'une ileyh ve onların o muhaliflerin yani burada bir çoğu bir gruptan bahsediliyor. içinde bulunduğumuz konu itibariyle bu, bu grup kim? Muhalifler yani peygamberin emrine muhalefet edenlerin ona irca olunacakları kendi huzuruna getirilecekleri günü biliyor allah Teala. Şeyi hiç unutmayın arkadaşlar bu bir kabaca bir hesap yaptım size de söyledim galiba. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir yerde diyor ki sizin katınızda da sizin nazarınızdaki bin yıl Allah katında bir gündür diyor. Buna göre bir içler dışlar çarpımı yapın bakalım bizim ömrümüz işte ortalama 80-90 yıllık olan insan ömrü Allah katında ne kadar karşılığı sayılı dakikalar arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hak birkaç dakika sonra geleceksin huzuruma diyor adeta. Feyune bihu bimâ onlara yaptıklarını anlatacaktır. Siz şunları şunları şunları yaptınız diye o muhalefet edenlere, peygambere muhalefet edenlere anlatacaktır. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeye alimdir. İlminden bir zerre kaçmaz. Hak ile batılın tamamen ayrılacağı o Furkan Günü. Bakın şimdi sureleri de birbirine böyle bağlar Elmalullah Hamdiyezir. Çok e, maharetlidir bu konuda. Hak ile batılın çünkü kadia lemu ma antum aleyh ve yevme yurcaune iley. Şu anda bulunduğunuz durumu da biliyor Allah Teala. Huzuruna döndürüleceğiniz gün gün ne halde olacağınızı da biliyor. Ne olacaklarını da biliyor onların. Dedi, işte hak ile batılın tamamen ayrılacağı o Furkan günü. Neler olacağını anlamak için şimdi Sure-i Nur'un akibinde Sure-i Furkan'ı dinleyiniz. Çünkü bunun arkasından Furkan suresi geliyor. Furkan da fark etmek demek arkadaşlar. İki şeyin hak ile batılın, doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin her neyse yani arasını ayırabilmek demek. Bu sureden az önce söylediğim gibi 61. ayetten 77. ayete kadar surenin son bölümünü okuyacağız inşallah Allah nasip ederse Cenab-ı Hak kalbimizde Resulüne sevgiyi, kendisine Rabbimize imanı, bağlılığı itaati Resulüne sevgiyi, muhabbeti, bağlılığı hiçbir an bile eksik etmesin elbette günahlarımız var hatalarımız var, özür dileriz o hatalar için tevbe ederiz Rabbimize sığınırız Efendimizin şefkatine sığınırız, yani huzuruna vardığımızda ama ona muhalefet etmeyi, onu küçümsemeyi, onu gereksiz görmeyi hiçbir şekilde açıklayamayız arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar.